Fervanelerin ateşi atıldığı gibi atıldı ve kendilerini yaktılar. O bu durumu ifade ederken bu haritedeki hadis şeritte inna ma mithali wa mithal ummati, k mithal rjul istawqa danar, fa jala al-dhab fiha, ana bi fiha. Benim ve sizin durumunuz şuna benzer diyor.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 tutar o nazarları hakka çevirir, marifeti saniye çevirir, cennetin bağına bahçesine, bostanına, çaylarına, ırmaklarına çevirir ve cehenneme icap yapar, perde yapar. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam nasıl seviyordu, öyle de onların akıbetlerinden endişe ediyor ve çok korkuyordu. Ya benim evlatı iyalim cehenneme giderse, ya Allah onları azap ederse diye korkuyordu.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 Nice kimselere yığın yığın paralar sarfedilirken Hazreti Fatıma'ya sarf işte bundan ibarettir. Solucanlara dünyanın malı serveti sarfedilirken Hazreti Ayşe'ye sarf edilen şey bundan ibarettir. Şu vakayı müşahede ediyoruz. Nese'yi Sevban tarihiyle bize naklediyor. Sevban Mevla Resulullah derlerdi. Allah Resulü'nün azatlarından ve ondan hiç ayrılmayan bir insandı. Onun için hanesinin esrarına da vakıftı. Hazreti Fatıma elinde bir altın zincir evirip çeviriyordu. O esnada aleyhissalatü vesselam eve giriverdi. Elinden o altın zinciri alıverdi Hz. Fatıma'nın. Bir kadındı ve bir altın zinciri vardı. Koldaki bilezik yerinde, boyundaki gerdanlık yerinde bir altın zincir var. Bunu nereden aldın? Bunu amcanın oğlu bana hediye etti. Ali ibn Ebi Talip. Kaşlarını çattı ve şöyle dedi: "Aya sur sallallahu ve wasallam fi yedha veya Hoşuna gider mi halk? Burada olmaz bu, orada desinler ki Peygamberin kızı elinde ateşten bir zincir var. Bunu demek senin hoşuna gider mi?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 Bütün sermayeniz ahirete kalsın. Ahirette sizi mesut edecek şeyleri, اَذْهَبْتُمْ تَيِّبَاتِكُمْ fi حَيَاتِكُمْ dünya ayetinin anlattığı şekilde burada yiyip bitirmeyin, oraya müflüs olarak gitmeyin hassasiyetini gösteriyordu. İşte tek kalkanın düğünde velime sermayesi olması ve eldeki bir altın zincirin satılması,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 bir şey söyleyemedi, döndü, geldi. Büyük kızının, ince kızının bir maksatla geldiğini anlayan nebiler nebisi, maslahat bittikten sonra kalktı, evlerine geldi. Vakayı anlatırken bize niçin geldin? O diyor ki ben durumu anlatmadan utandım, icap ettim, Ali anlattı durumu. Ya Resulallah, taş, değirmen taşı çeke çeke elleri nasır bağladı. Ahiret için böyle olur insanın.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 Ahiret hesabına bakiyatu salihat vel bakiyatu salihat hayrun 'inda rabbika thawaban ve hayrun amela mal enval size tatlı zinetle gelebilir cazib parlakı gelebilir ama sizi daha fazla mesut edecek şey diyeyim mi size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 Korkması ve bunu hissettirmesi onlara aile reisliği muktezasıdır. Ve bir taraftan da onlara karşı mürüvvetli hareket etmesi. Aleyhissalatü vesselam'ı tanımaya, ''İnne fî rasûlillâhi lekum usvetun hasene'' diye bize takdim edilen en mükemmel örnek, en mükemmel muktedabî ders alınacak, en mükemmel zat olarak bize gönderdiği Habibi edibinden ders almaya, kudbe olarak ihtiyar etmeye, iktida etmeye bizleri muvaffak olsun. Yolunda kaim ve daim eylesin. Alâ inne ahsana el-kelâmü ve ablâ'l-nudâm. Kelâm ullâhi'l-melikil-azîz-il-allâm. Kama kâle allâhu tebâreke ve teâle fil kelam. Ve izâ kure'el-kurânu fes temi'û ve ansitû le'allekum turhamûn.